Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif As'a hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı tek başıma açtım. Utku olmadığı için de bir telefon bağlantısı yapacağız. Dünya Basketbol Şampiyonası'nı konuşmak için... Ee, şampiyonluğunu ilan etti dün Amerika Birleşik Devletleri. iki kez arka arka şampiyon olmuş oldu. Böylece yanılmıyorsam da kendi tarihinde birazdan Can Pelister'e hattımıza bağlayınca e, onu da teyit ederiz. E, ve Trend Orta tanıyoruz Can Pelister'i. Hem oranın o sitenin e, kurucu ortaklarından hem de yazarlarından biri. Merhaba Can hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, dünya şampiyonası dün İspanya'da tamamlandı. Amerika e, bir kez daha şampiyon oldu. Ee, Amerika'nın hani bu kadar rahat şampiyon olmasını sen bekliyor muydun diye soralım en başta. Ya şöyle aslında e, Amerika'nın bu kadar rahat şampiyon olması e, sürpriz değil yani bekleniyordu. Ama e, ya burada en büyük sürpriz ev sahibi İspanya'nın. Tulum'a sürpriz bir şekilde çeyrek finalde elenmesi oldu çünkü herkes beni hani İspanya'dan kesinlikle madanya alacağını bekliyordu Hani şampiyonluk maçı için zaten hani İspanya'da böyle hani her yerde İspanya Amerika finali gözüküyordu. Hatta işte formalar her sponsor markanın her mağazasında İspanya Amerika formaları vardı. İspanya Fransa'ya e, erinince yine tarih tekerrür etti. Yani geçen sene de Fransızlar e, İspanya'yı yenmişti Eurobasket'te e, ve bir kez daha gördük ki aslında hani Fransızların o sert e, fiziksel e, olan basketbolu elbette ki çok iyi atletizmleriyle e, İspanya'ya çok ters geliyor. Yani İspanya kesinlikle fiziksel mücadeleyi sevmeyen daha çok oyunu güzelleştirip ama hani bunun yanında flopping dediğimiz yani bol bol kendini atan da bir takım yani o yüzden Amerika'nın baktığımız zaman kadrosuna hani kesinlikle en geniş hani en yetenekli kadro bu tartışılmaz bir gerçek ama hani orada bir İspanya sanki Amerika ile oynasaydı yani onlara bir durdurabilirler miydi e, tabi o da bir Hani oynamadıkları için varsayayım ama Amerika hani böyle devam ettiği sürece e, açıkçası diğer ülkeler de Yugoslavya'nın ayrılmasının ardından e, hani pek başa e, çıkabilecek gibi durmuyor diğer ülkeler Amerika e, yani konuşulduğu gibi e, 22 yaş altı oyuncularla gelmezse. Çünkü öyle bir, bir iddia var e, Bildiğin gibi Paul George Sakatlandı hazırlık maçında Çok trajik yani çok kötü bir anda o e, Hazırlık maçında ve hani Bütün spor dünyası bunu konuştu Amerika'da ve e, NBA takımlarının genel melecerleri ve e, NBA takımlarının Hani e, sahipleri de e, ilçe, e, Uluslararası Basketbolunun Amerika için Konuşuyorum e, Bu tarz hani artık milyon dolarlık Kontratları olan e, oyuncular için hani iyi olmadığını söylemeye savunmaya başladılar. E, bu yüzden de böyle bir gerçek var tabirimizde dünya kupası ilgi, ilgili soğum varsa, o ile ilgili savunma ise oldu devam edelim e, Yani Amerika'nın e, şampiyonluğu birazcık tabii ki yani, yani ne kadar en iyi takımlarıyla da gelmediler aslında burada Onu da söylemek lazım ne kadar evet. o daha dünya yıldızı olan takımlarıyla gelmemiş olsalar da. E, herkes bir numaraya Amerika'yı koyuyordu diyebiliriz. İspanya'nın jenerasyonu artık son şampiyonasını oynadı bile demek mümkün. Paul Gasol e, yaşlandı. E, diğer takım e, oyuncuları da yaşlanıyor gittikçe. E, bunun dışında biraz Türkiye'ye gelelim istiyorum. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Türkiye'nin performansını sen nasıl değerlendiriyorsun? Grupta belki de biraz da şansıyla birlikte ikinci olduğunu söyleyebilir miyiz Türkiye'nin? Ya şöyle şans bu tarz turnovalarda olacak yani e, hani şans faktörü çok önemli yani bu tarz turnovalarda o yanınızda değilse yani bu hani e, olması gereken bir şey hani bizim performansımıza gelince bence bizim performansımız başarı. Neden dersen e, yani bu takımda e, bence bir kere Arsene Wenger olsaydı. Çok çok çok şeyler değiştirebilirdi Yani neden diyeceksin lütfen maçı özellikle o Stretch for yani dışarıdan Şut sokabilecek Rewind olabilecek her iki alanda da Etkili Ersan Enes Kantez diye bir oyuncumuz var Milletek moda ayrı bir hikaye Çok uzun bir hikaye daha doğrusu Yani bu takımdan Alınabilecek en, en, en iyi şey Bence buydu ve hani Yarı final olsaydı ki Bence hani grubumuzun, grup kurağımızın kolay olması. Bunu kabul etmemiz lazım. Biz yani A ve B grubunda olsaydık pek zannetmiyorum ki çeyrek finale kadar gelebilirdik. Hatta gruptan bile zor çıkabilirdik diye düşünüyorum. Çıkamazdık büyük ihtimalle. Ee, yani orada yarı final grubumuz vardı aslında ama hani olmadı. Ama çeyrek final tabii ki de başarıdır. Zaten hani bu turnuva ile birlikte yeni bir jenerasyona geçiliyor. İşte Cedi Osman'ı gördük bu sene. O e, 20 Avrupa Şampiyonasında takımı taşıdı ilk önce MVP oldu. Hemen bir terbiyeden bormuyor ya milli takım kampına gitti. E, yani bu burada artık herhalde tamam tam anlamla TBF e, bir, bir şeyler yaratmaya çalışıyor. E, tabii burada Emre Füreli için çok konuşuldu. İşte değişimi olması gerekiyor mu gibilerinden. Emre'nin performansı çok iyiydi. Hani o sadece altta şutla da alekisiyor. Yani Emir'in e, istatistiklerine baktığımız zaman Üç istatistik aynısıyla sayı, rebound, asist, e, Turuva'da Bilev Şirmen'in belki de verebileceği maksimum katkıyı verdi. Onun dışında bir, bir de parantezden yani oyuncudan konuşacaksak Ömer e aşağı açmak istiyorum. Aralarında milli takımın en çok kazanan, en üst seviyede oynayan oyuncusu. hani Daha başkası o kadar çok para kazanmıyor, o kadar üst seviyede oynamıyor. E, sezonda 70 küsur maç oynamış. Ama hani en çok mücadele eden de, en çok isteyen de ee, hani Ömer şimdi bir skor yönünü, yani herkes skor yönünü kısıtlı der ama ona rağmen çıkıp 24-25 sayılara kadar yanlış hatırlamıyorsam çıktı ona da bir teşekkür edilmeli nasıl Enes Kanter'i ayıplıyorsak e, diye düşünüyorum yani bizim için başarıdır bu Eurobasket 2015'te tabi e, izleyecek strateji önemli yani alttan gelen iyi bir jenerasyon var ben demiyorum ki bütün takım e, 95-96 dolu öyle bir şey olmaz ama hani iyi bir mesela bu sene yapılan doğru ücreti Osman'ın dahil edilmesi işte Kenan Sakatlı Kenan dahil olacak. Yani burada eğer ki o hani strateji doğru izlenirse Türkiye 2015'te değil ama onun devamındaki turnuvalarda ben önemli bir basketbol adına hani Türk Türkiye'nin hani Avrupa'da söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Zaten hani öyleyiz ama biraz daha yukarı çıkabiliriz diye düşünüyorum. Yani bir yarı final dünya şampiyonlarında e, istikrarlı bir şekilde bir 10 sene bile oraları gösterecek e, oyunculara sahibiz. O kaliteye sahibiz. Pekala Can çok teşekkür ediyoruz yaptığın yorumlar ve programa katkıların için. Daha ilerleyen programlarda da tekrar görüşmek üzere. Tabii. Merhaba. İyi yayınlar. Sağol. E, Trendbasket.net'ten... E, Can Pelister hattımızdaydı. Onunla 2014 Dünya Kupası'ndan e, Basketbol Erkekler Dünya Kupası'nı konuştuk. Değerlendirmelerini aldık. Hem Türkiye milli takımının geleceğine dair de ufak yorumlar aldık. E, şimdi Metin noktaya geçeceğiz. Metin Oktay'ın ölüm yıldönümüydü. 13 Eylül 1991'de aramızdan ayrılmıştı. İki gün önce siydi ama işte bizde haftalık bir program olduğumuz için bugünü bulabildik. Metin Oktay'ı almak üzere e, Boğaz Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Henüz de 55 yaşında çok da genç e, yaşta e, ülke futbolunun kaybettiği isimlerden bir tanesi Metin Oktay. Şimdi onun içinde yapılmış bir sürü e, birçok şarkı var diyebiliriz. Aslında hem tezahürat olarak tribünlerin anonim şekilde yaptığı tezahüratlar var hem de ee, onun futbol oynadığı dönemde onun için yapılmış kaydedilmiş plaklar var şimdi onlardan bir tanesini dinleyeceğiz Şevket Uğurlar ve arkadaşları bunu besteleyip söylüyorlar ee, TRT'de yayınlanan bir klipten olduğu için TRT'nin de e, anonsuyla birlikte şimdi efektif basa bir Metin Oktay alması geliyor. 60'lı yıllarda futbol sahalarının taçsız kralı Metin Oktay için genç Şevket Uğurluer ve arkadaşlarının yaptığı şarkı Metin Geliyor Metin. Doğan'da orta çizgi üzerinden sert söktü. Sağ iç yolundan topla yürüyor. Tehlike var. Metin ceza sahasının sağ köşesine geldi. Sol iç yerini ortaladı fakat kollamıyor Tarık. Kaçırdı ayağından. Özcan yetişti. Tarık bastırıyor yine. Korner. Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali yumruğu afınadı. Ters yumruk. Sağ çıkıyor. Yılmaz mükemmel çevirdi kale içine. Altı pası Met Metin, Metin, şahane kafa, gol, gol, gol, gol! Göllere göller katar Metin sağ Metin sağ Metin gol, Metin gol Metin kopma Metin şut Metin gol, Metin gol Düzde şutunun hızı Rengi sarı kırmızı Milli maçta en başta Gözünde ay yıldızı Derginin spor köşesi Efektif pas devam ediyor. Metin Oktay için yazılmış. Metin geliyor. Metin isimli parçayı dinledik. Şevket Uğurluer ve arkadaşlarının seslendirdiği dinleme dinlediğimizde Metin Oktay'ın ölümünün 23. yıl dönümüydü. E, 13 Eylül 2014. Biz de bu vesileyle iki gün önceki bu e, yıl dönümünü almış olduk. Metin Oktay'ın. E, umarız onu da e, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri herhangi bir sezona ismini verip Süleyman Seba'nın adını kirlettiği gibi kirletme gafletinde bulunmazlar. Biz onu bu güzel şarkılarıyla bıraktığı izlerle sevdik. Herhangi bir sezona, herhangi bir kupaya adının verilmesine ve onun adının kullanılıp işte futbolun daha güzelleşeceğine inandırılmakla kirletilmesine razı gelmeyecektir gönlümüz. Bunda böylece bir Hatırlatalım istedik Süleyman Seba sezonu e, adının ne kadar yanlış bir karar olduğunu bir kere daha böylece dile getirmek istedim. İçimden geldi açıkçası diyeyim ve e, Pasolik muhabbetine devam edeceğiz e, programımızın ikinci kısmında Pasolig e, elektronik bilet bildiğiniz üzere buna da Pasolig ismini taktılar bizim de dilimize öyle dolandı ama elektronik bilet uygulamaları hiçbir şekilde e, olumlu sonuç vermiş gibi gözükmüyor ne kadar tribünlerde ah şiddet azaldı ne kadar e, iyi oldu gibi yorumlar yapılsa da artık son olarak e, Fenerbahçeli bir futbolcu Gökhan Gönül de topa girdi ve ee, tribündeki şiddet pasolikle bitmiş o, o gözüküyor ama e, tribünlerin ne kadar da az olduğunu dolmadığını görmekteyiz. Umarız e, yetkililer buna bir çözüm getirir diyor tabi. Evet, yani kendisinin de zaman zaman karıştığı kavgalar olduğunu hatırlatalım. Tabii ki böyle bir şeyi hatırlatması ve Pasu olumsuz etki ettiğini bir Fenerbahçeli futbolcunun söylemesi güzel ama e, futbol statlarındaki e, tek şiddet unsurunu yaratan şey tribünde yer alan kişiler değil. Onu bir kere e, bir kenara koymamız lazım. Futbolun tüm unsurları, şiddeti kendi içinden barındırdığı sürece Futboldaki bu kavgalar daha aza inecektir diyelim. E, bu Elektronik biletin olmasıyla birlikte işte maça girmeler rahatlayacak. E, herkes istediği şekilde hep kartına sahip olanlar rahat rahat maça girebilecek deniyordu. Ama e, hafta sonu oynanan e, birinci lig maçlarında, spor tutu süper lig maçlarında Konya Spor Balıkesir maçında şöyle e, olaylar gerçekleşmiş. 10.000 kişilik bir kuyruk olmuş stadyumun etrafında ve taraftarlar maça girememiş, kartlara bilet yüklenmemiş, sistem çöktü denmiş. E, sistemin çökmesi nedeniyle kart da böylece e, mağdur olmuş oldular ve maça giremediler. Tabii ki bir madem işi artık tüketiciliğe ve müşteriliğe döktüler... E, futbolu yönetenler e, tüketici hakları derneğine başvurup e, bu mağduriyetlerini giderebileceklerini hatırlatalım e, taraftarlara. Konya deplasmanına giden iki otobüs Balıkesir tar spor taraftarı Pasolik'teki arıza yüzünden maça giremedi diye bir, bir de fotoğrafla paylaşmışlar bunu. Fotoğrafta ilginç e, şiddet unsuru olan e, taraftarlar. ...tabii artık Pasolikleri olduğu için herhalde değillerdir... E, ...polis akrebiyle yan yana oturuyorlar... ...o da ilginç bir fotoğraf olarak e, Twitter'dan baktığımızda önümüze çıkıyor... E, ...bunun dışında Antalya Spor maçında da yanılmıyorsam... E, ...takip edebildiğim kadarıyla taraftarların stadyuma girmesinde sıkıntılar oldu... Ee, Buca spor deplasmanına 3 otobüs gittik. Bir otobüs taraftarımız ellerinde Pasolik olduğu halde maça giremedi diye şikayetler var. Ee, yine hatırlatalım. Rostov'la oynadığı, Trabzonspor'un Rostov'la oynadığı maçta da Trabzonspor'lu taraftarlar maça girememişti. Çünkü benzer sıkıntılar yaşanmıştı. Hala e, şu şekilde şikayet e, edenler var. İşte başvurduk ama kartımız gelmedi. Biz nasıl maça gireceğiz diyorlar. Hmm, yani... Sistemi uygulamak, istemek başka bir şey, uygulanabilecek hale getirmek çok başka bir şey tabii ki. E, uygulanmasını istemediğimiz bir sistemi bir de uygulanamayacak bir şekilde e, devam ettirmeye çalışınca stadyumların ilk iki haftada %22'ye yakın bir doluluk oranı olduğunu söylememiz lazım. Tabii %22 çok düşük olunca şöyle de söyleyebiliriz bunu. E, %78 bir boşluk oranı var. Türkiye birincilik, spor dutu, süperlikteki e, tribünlerdeki e, taraftar sayısında yani 78'i boş bu statların e, taraftar hakları derneğinden bir e, internet sitesinde yer alan bir e, nasıl diyelim Bunu bir duyuru, bir manifesto vardı. Bugün gördümken bu yazıyı onu size aktarmak istiyorum. Süperlik ve birincilikte uygulamaya sokulan elektronik bilet bağlantılı kart sistemine dair taraftarların ve tribün gruplarının yoğun tepkisi devam ederken altliklerde de deplasman taraftarına bilet verilmesini kimlik fotokopisi ya da TC kimlik nosu verilmesi şartına bağlayan uygulamalar hayata geçiriliyor. Yani alt elektronik bilet henüz uygulanmaya tabii ki maddi nedenlerle henüz başlanmadı ama e, farklı bir şekilde insanları takip etme yolunda geçiriliyor adımlar atılmaya çalışılıyor. Buna karşı olarak da geçtiğimiz bir açıklama. Bu geçtiğimiz hafta sonunda çok yeni bir olay yani. İnegöl Spor Göztepe maçında takımlarını desteklemek isteyen Göztepe taraftarlarına önce deplasman yasağı getirilmek istenmiş ki e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı e, Yıldırım Demirören deplasman yasağının bu sene kalkmasını kendisinin çok istediğini dile getirmişti ve hani İnegöl Göztepe maçında da neyin deplasman yasağı? Hani Aralarında husumet olan iki kulüp dediğiyle yani an, anlaşılması çok güç. Hani Belki bir engel olmak için bazı şartlar getirilebilir ama neyse orası keşke getirilmese ve dedikleri gibi deplasman yasağı olmayacak lafların arkasında kalsalar. Her neyse Göztepe Spor Kulübü yöneticilerinin yetkililerle yaptıkları görüşmeler neticesinde bazı şartlara bağlı olarak %5'lik kontenjana izin verilmiş. %5 o da zaten olması gereken %5'lik kontenşen o da deplasman taraftarını ayrılan her stadyumda ayrılan kısım ayrılması gereken kısım. Bu tuhaf ve keyfi bazı şartlardan birisi de maç biletlerinin taraftarlara kimlik fotokopisi ya da TC kimlik nosu karşılığında verilmesidir. Stada gelen getirilen taraftarların kanunda suç sayılan eylemleri gerçekleştirmesi halinde ilgili kişileri tespit edip gerekli işlemleri yapmakla görevli olan kolluk güçlerinin kişisel bilgi ve verilerin korunması hakkını güvence altına alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesinin açıkta ihlal edilmesi anlamı taşıyan kimlik fotokopisi ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme dayatması yeni bir hukuksuzluk örneğidir ve gayrimeşrudur. Demişler e, sonuçları gelecek on yılları etkileyecek bugünkü tavır alış ve tutumların önemi asla gözden kaçırılmamalıdır. Ve taraftarın gücünü oluşturan türbin birliktelerinin böl parçalı yönet modeliyle etkisizleştirilmesine yönelik sabote edici davranışlara karşı çok dikkat etmeli. Bu tür tezgahların bir parçası olunmamalıdır demiş e, taraftar hakları derneği kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada. Taraftar Hakları'na dair savunmak üzere başka birlikler, dernekler de kuruluyor. Onu da hemen kısaca geçelim. Erkut Tekin Yön Haber'den bir haber vermiş bununla alakalı. Mesut Gökbayrak'la görüşmüşler. İstanbul Taraftar Hakları Derneği kurulacakmış. Bu çarşamba günü de bir toplantı varmış bu konuda. Endüstriyel sporun getirdiği taraftarları dışlayan ve yok sayan bütün uygulamalara karşı Pasolig'e, elektronik bilete, davul ve pankart yasaklarına, tribünlerde ifade özgürlüğümüzün kısıtlanmasına, polis şiddeti ve de birçok baskıcı uygulamaya karşı İstanbul'un tribünleri bir araya geliyor diye bir çağrıları var. FEDER lokali demişler. Kadıköy, İstanbul 6 yol Boğa heykelinin karşısında hemen yer alıyor. Yön haberdeki e, haberden bunu e, irtibat bilgilerini alabileceğinizi hatırlatalım. Pasolig futbolu bu şekilde e, tribün ve taraftar unsurundan uzaklaştırırken hani bir başka spora da el attı e, ve e, o sporda handball sporu. Handball sporunu e, spor medyasında en yakın takip ettiğini bildiğimiz ee, Ozan Cansülüm yazıhaneden.com'da e, bir yazı yazdı bununla alakalı. E, uzunca bir yazı tabii ki bu ama kendisi e, şöyle diyor mesela en başında. Şimdi size bir kart tanıtacağım. Daha önceleri rahatça yaptığınız her şeyi belli bir ücret karşılığında vatandaşlık ve banka bilgileriniz dahil her türlü özel şeyinizi ilgili ilgisiz tüm kurumlara ileterek yapmanızı sağlayacak. Ama arada sorunlar olacak. Daha önce bu kart olmadan yapabildiğiniz şeyleri istediğiniz anda değil de sistem oturmadığı için biraz daha geç şekilde yapacaksınız. Ama olacak o kadar. İdare edin diyor. Neyse ne diyordum? Bir şey değil. Bilim kurgu filmlerinde beyne takılan çip gibi bir şey. Deli Dumrul'un OGS'si. Zaten bedavaya yapılıyor. Durumda olduğumuz şeyleri belli bir ücret karşılığında yapacaksınız. Çok basit diyor. Yani yaptığımız her şeyi tekrar üzerine bir de para vererek yapacağız. Eee... Tabii bu yazıdan bahsederken Avrupa Handball Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş Mogaz'dan da bahsetmemiz lazım. Ki Handball'da Beşiktaş takımı ülke sporunda önemli işler yapıyor son yıllardır. Beşiktaş Mogaz geçtiğimiz hafta tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne. Kalmışken ve bunun etkisi medyada oyuncuların ve sporun tanıtılması, yayın haklarının coşması ve gelirlerin yani ilginin artması minvalinde olur diye düşünürken yükselen değer şeklinde oldu ve e, yani şampiyon Avrupa'da ülkesi ülkeyi temsil edecek takımın maçlarını izlemek için daha önceden kimse bilet vermez, bilet parası vermezken artık pasolik almak zorunda kalacak diye devam ediyor. Zaten bu. E, maçlara 150 civarı taraftar geliyor ki o taraftarlarda oyuncuların eşi dostu oluyor. Onlara da e, yani eski köye yeni adet e, durumuna maruz bırakmış oluyorlar. E, Ozan Can Sülüm Şöyle bitiriyor. Yazıyı Pasolig'in buradaki katkısını ben anlayamadım. Zaten onlar da olayı anlayamadan girmişler galiba işin içine. Sıkıntı yaşamasalar bari. Ha ama sevindirici bir gelişme var. Kağıt bilet uygulaması da devam edecekmiş. Burada herkesin aklına aynı soru geliyor. Ya maçlar bedavaydı. Hangi kağıt bilet? Neyse zaten kimse de gelmiyordu. Spor öldü. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Efektif pas böyle bitiyor. Bugün ben Volkanır ve program arkadaşım Utku Göker Küçük adına Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. twitter.com/taksimeffectivepast'tan programı takip edebilirsiniz. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Effective Pass.